Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve Ve nauzu enfusina ve min Men ve men yudlil Ve illallah la ve Muhammeden abduhu ve fe inna estaqal hadis kitabullah ve hayral hediyed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtefatuha ve kulli muttasetin bidaa ve kulli bilatin zalale ve kulli davaletin finner. Kardeşler geçen cumartesi günü eee fitnelerde basiretli olmaya dair derslerimize başlamıştık. Yani düzenli derslerimize bu sebeple eee geçici bir ara verdik. Belki 4 ders devam edecek bu konu. Bugün ikinci dersteyiz. Geçtiğimiz hafta fitnelerin tanımı, bu fitnelere karşı takılınacak tavır konusunda ilim ehline müracaatın önemi bu konular geçti. Bugün de inşallah fitnelerde sebat etmenin ve korunmanın vesilelerini ana başlık altında işlemeye çalışacağız. Aleyküm selamlarım. Aleyküm selamlarım. Ünlü rahimullah. İşlerin başlangıçlarını ve şüphelerin belirmesini... Yani e, bu fitneye benzer şüpheler ortaya çıktığı zaman bu belirtileri hafife alanları eleştirmiştir. Ve bu durumda olanlar hakkında şöyle demiştir. E, bu akıl ve bilgi zayıflarının göstergesidir. Yani bu sıkıntıları hafife almak akıl ve bilgi zayıflarının göstergesidir. Zira başlangıçlardan etkilenmiş işlerin başında tahrik olmuştur. Yani provaki olmuştur. Aklı sabit ve tam olanlar ise böyle değildir. Zira o başlangıçtaki tahriklere uymaz, sıkıntıya girip tedirgin olmaz. Çünkü batıl onun için başlangıcında da ürkütücü ve korkunçtur. Kalbi sebat ederse ona arkasını döner. Allah ilmi olan ve ağırbaşlı davrananları sever. Böyle bir kimse acele etmez. Bilakis bilinceye ve bunun ne getireceği hakkında kesin kanaat sahibi oluncaya kadar sabit durur. Sağlamlaştırmadan önce herhangi bir işte acele etmez. Acele ve tutarsızlık şeytandandır. Başlangıçların ilk anlarında sebat eden işini ilim ve kararlılık, kararlılık ile karşılar. Kim de sebat etmezse onu acele ve tutarsızlıkla karşılar. Sonunda da pişman olur. Birincisinin elde edeceği sonuç ise övülür. Lakin birincisinin bir afeti vardır. Ne zamanki kararlılık ile azmi birleştirirse ondan da kurtulur. O afet işi elden kaçırmaktır. Şüphesiz kararlı kimsenin ancak işi elinden kaçırmasından korkulur. Yani ağırdan almaz sebebiyle işi tamamen elden kaçırması da mümkündür. Azim ve kararlılığı birleştirirse işi tamamlar. Bu yüzden İmam Ahmet ve Nesayn'in Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etikleri duada şöyle buyurulmuştur. Allah'ım Senden işimde sebat etmeyi ve doğruluk konusunda azimli olmayı dilerim. Bunu Şeddat bin Evs radıyallahu anh'den, Taberani, Ebu Naim, İbna Sakir ve başkalar rivayet etmiştir. Şeyh Erban es saihada da zikretmiş. Şuaybeların altta İbn İbban'ın tahkikinde rivayet yollarıyla hasen demiştir. Bu iki kelime başarının özüdür. Kul ancak bu ikisini veya ikisinden birini kaybetmesinden dolayı başarısız olur. Herkes mutlaka acele, tutarsızlık ve başlangıçlardaki tahriklere uyması yüzünden başarısızlığa uğrar. Yahut da gevşeklik, ihmalkarlık ve fırsatı kaçırması yüzünden maksadına ulaşamaz. Fakat önce sebatı elde eder, sonra azmederse her işi başarır, başarılı Allah'tır. Bunu İbn-i Kayyım Raynullah miftah Saade kitabında böylece bahsediyor. Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkas, yani cennette müjde enmiş sahabe, bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın oğlu Ömer, babası Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet ediyor. Sa'd bin Ebi Vakkas oğlu Amire, yani diğer oğlu Amire geldi ve ''Ey oğlum, fitnede önder olmamı mı istiyorsun?'' ''Hayır vallahi, bana bir Müslümana vuracağım zaman onu haber veren ve bir kafire vuracağım zaman onu öldüren bir kılıç verilmedikçe bunu yapacak değilim.'' Yani elimde öyle bir kılıcı olacak ki, bir Müslümana dek gelecekse bu, o kılıç bana aman ha bu Müslüman buna vurma diye bana bildirecek. Kafire gelince de onun hakkından gelecek. Elimde böyle bir kılıç olmadıkça ben bu fitneye girmem diyor sahabı arasındaki fitne de. Allah Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın çünkü şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz Allah varlıklı olan, amellerini gizleyen, takva sahibi kimseleri sever. Bunu Ahmet, Müslüm, Hilyetül Evliyada Ebu Naim rivayet etmişlerdir. Yani amellerini gizleyen gizli kalmayı, hayırlı amellerde gizli olmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Yani bu fitnede önder olmaktan daha hayırlıdır diyor. Humeyd bin Hilal'de şöyle demiştir, İbnül Eşas fitne zamanında İbnül Eşas dinden dönerek ayaklanma çıkarmıştı sahbedendi. Sonradan irtidada yöneldi. Sonra tekrar İslam'a girdi. Yani karışık bir durumu var İbnü'l-Eşas'ın. O fitne zamanında Muhtarif bin Abdullah'ı Haccac'a karşı savaşmaya çağıran insanlar geldi. Haccac malum yani kan dökücülüğüyle, zulmüyle bilinen birisi ve İbnü'l-Eşas insanları bu konuda ayaklanmaya çağırıyor ve gayesi de hak. Yani hak söylemler. Yani zulme karşı direniş gibi. Haccaca karşı savaşmaya çağıran insanlar geldi, ayaklanmaya çağırıyorlar. Çok ısrar ettikleri zaman şöyle dedi. Beni davet ettiğiniz şeyi Allah yolunda cihattan fazla bir şey olarak mı görüyorsunuz? Yani cihattan daha da mı üstün görüyorsunuz? Onlar hayır dediler. O da şöyle dedi. Ben içine düşeceğim helak ile kavuşacağım fazilet arasında kendimi riske atamam. Bunu İbn-i Sa'd tabakatta ve i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmiştir. Mutarif bin Abdullah radiyallahu anh yine şöyle demiştir. ''Şüphesiz oturduğun yerde güven içinde kalmam, benim için aldanmak suretiyle cihat faziletini aramamdan daha iyidir.'' Yani cihat talebiyle aldatılmaktan benim oturarak kalmam daha iyidir. Yani cihadın açık olmadığı böyle fitne savaşları kastediliyor burada. Allah ona rahmet etsin yine şöyle der. ''Şüphesiz fitne insanlara doğru yolu göstermek için gelmez. Lakin mümini dininden etmek için gelir.'' Allah Teala'nın bana filanı neden öldürmedin diye sorması, falanı neden öldürdün diye sormasından iyidir. Yani Müslümanların birbirinin kanına girecek derecede böyle bir fitne gündeme geldiği zaman, yani Allah bana falanı neden öldürmedin diye sorsun, bu benim için daha iyi. Falanı neden öldürdün diye sorarsa bu daha risklidir diyor. Katade bin Diyame Rahimullah şöyle demiştir. Vallahi fitnelerin peşinden koşan, ve bu konuda birbirleriyle çekişen, tartışan nice topluluklar gördük. Ancak bazıları da Allah'tan korkarak ve azabından çekinerek bundan uzak durmuşlardır. Fitne ortadan kalkınca da ondan uzak duran kişilerin, fitnede yarışan kimselerden daha huzurlu, kalben daha temiz oldukları, sormuluk olarak da yüklerinin diğerlerinden daha az olduğu görülmüştür. Fitnecilerin yaptıklarını hatırladıkça da kalpleri parçalanacak gibi olur. Allah'a yemin olsun ki insanlar fitnenin gelişini, gidişinde olduğu gibi iyi ve net görebilselerdi, çoğu insan ona bulaşmayıp uzak dururdu. Yani fitneler, geçtiğimiz haftaki derste de hatırlarsanız, başlangıçlarında böyle hayır gibi gözükür. Ee, sonunu tayyül edemezler, düşünemezler. Fakat fitne yapacağını yapıp gittikten sonra onu artık herkes görür. Şayet o sonunda gördüğü gibi herkes net olarak görseydi zaten kimse bulaşmazdı buna. Buna işaret ediyor Katader Rahimallah. Şabi dedi ki, haccacın yanına götürüldüğünde fitneye de karışmış bulunuyordu Şabi Rahimallah o zaman. Senden sonra uykusuz kalmayı gözlerime sürme yaptım, korkuya müptela oldum, fitneye düştüm de ne temiz takva sahiplerinden olabildim ne de kuvvetli facirlerden. Yani ne işimizde başarıya ulaşabildik ne de e, takvanın gereği olarak temiz kalabildik diyor Hamad bin Zeyd de şöyle der. Eyûbe Sahtiyani İbnül Eşas ile birlikte ayaklanan kurralardan, yani Kur'an hafızlarından bahsederek şöyle dedi. Onlardan öldürülen kimse bilmiyorum ki davasından vazgeçmiş olmasın. Yine onlar arasında kurtulan kimse bilmiyorum ki Allah'a selamette kıldığı için hamd edip üzerinde bulunduğu yoldan pişman olmasın. Ya yani bu fitnelere bulaşan herkes öyle ya da böyle pişman olmuştur. Ebu Kılabe şöyle demiştir. İbn-ül Eşas fitnesi ortaya çıktığı zaman biz Müslim bin Yesar'ın da bulunduğu bir meclisteydik. Müslim dedi ki, benim bu fitneden kurtaran Allah'a hamdolsun, Allah'a yemin olsun bu fitnede bir ok dahi atmadım, bir mızrak dahi göndermedim ve bir kılıç darabesi dahi vurmadım. Ebu Kılabe şöyle dedi, Ey Müslim, sana bakan, sonra da Allah'a yemin olsun, kuralların efendisi olan Müslim bin Yesar sadece hak gördüğü bir işe kalkışır diyerek, Öldürülünceye kadar savaşan cahil adam hakkında ne dersin? Bunun üzerine öyle aladı ki nefsim elinde olana yemin ederim. Hiçbir şey söylemeseydim, keşke söylemeseydim diye temenni ettim. Yani buradan Müslüm bin Yesar kurtulduğunu düşünmüştü. Kuralların önde gelenlerindendi. Yani ben ne ok attım, ne işte kılıç salladım. Bu fitnede pili olarak bulunmadım. Fakat diyor ki burada Ebu Kılabi, Tamam sen bunların hiçbirisine bulaşmadın ama insanlar bak bu bin Yesar gibi kuralların önderi olan birisi dahi bu işin içerisinde diyerek sana güvenerek bir takım cahiller bu işin içine girdi ve onlar kana bulaştı. Bunlara ne dersin? diyor. Bunlar söylenince Müslim bin Yesar pişmanlığından dolayı ağlıyor. Evet. Fitnelerden kurtulmanın sebeplerinden bazılarına gelince birincisi haberlerin doğruluğunu araştırmaktır. Şüphesiz Haberleri yayılması bir tarafa tasdik etmeden önce araştırmak Kur'an'ı bir metottur. Bu sayede dedikoduya karşı rahat bulunur. Ümmetin binaya faydası olmayan fitnelerde boşa giden kuvveti bir araya toplanır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse hallerini bilmediğiniz kimselere kötülük etmekten korkarak haberin aslını araştırın. Aksal'de yaptığınıza pişmanlık duyanlardan olursunuz. Hucurat 6. Ayet Nisa 94. Ayetinde de şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Allah yolunda savaş için sefere çıktığınızda, dövüşeceğiniz kimse hakkında teenni, yani ağırdan alarak hareket edin, aceleye kapılmayın. Size selam veren kimseye dünya hayatının malını arzulayarak, sen mümin değilsin deyip onu öldürmeye kalkışmayın. Zira Allah katında pek çok ganimetler vardır. Önceden siz de ediniz de Allah size iyilikte bulundu. Onun için dikkatli davranın. Allah şüphesiz sizin yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak şunu anlatıyor. Süleymoğulları kabilesinden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir topluluğa uğradı. Onun yanında koyunları vardı. Onlara selam verdi. Onlar da... Onlar size sadece sizden korunmak için selam verirler diyerek kalkıp onu öldürdüler. Yani sahabeler bu adamı öldürüyorlar. Yani sırf sizden korunmak için selam veriyor. Yani takıya yapıyor gibisinden. Ve derhal onu öldürdüler. Koyunlarını da alıp Allah Resulü ve Vesselam'a götürdüler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Fitneler ancak yaygaralar, batıl haberler ve dedikodular yaymakla ortaya çıkar. Bununla beraber bunları aklı hafif olup dindar olmayan kimseler naklederler. İnsanları allah Teala'nın haberleri araştırma ve aceleyi terk etme emrine uymaktan engellerler. Mizaçta sertlik, kendini beğenmişlik ve görüşünde mutasıplık bakımından insanların en şiddetlilerinin haberleri araştırmayan kimseler olduklarını görürsün. Onlara üvünme, büyüklenme ve insanların haklarını gözetmeme galip gelmiştir. Onlara göre herkes bir şey bilmeyen cahillerdir. Kendileri ise en iyi bilen alimlerdir. Müslümanlarda asıl olan adalettir. Bu gibi kesin bir bilgi bulunmadıkça bu asıldan ayrılmak uygun olmaz. Nereden çıktığı ve doğruluk derecesi bilinmeyen mücerret dedikodularla hareket etmek ise sahibinin sorumlu olacağı bir suçtur. Bu da ahiretten önce dünyada pişmanlığa sebep olur. Öyleyse fitneleri uzaklaştıran en önemli hususlardan birisi haberlerin, özellikle de ümmetin genelini veya ümmetin önderlerinden birini ilgilendirenlerin doğruluk derecesini araştırmaktır. Sadece haberi nakledenin güvenilir olması yeterli değildir. Çünkü nefislere heva, şehvet ve şeytanın üflemesi bulaşabilmektedir. Yani aslen kişi güvenilir olabildiği halde hevanın etkisiyle mesela herhangi bir haberi eksik aktarmakta fitneye sebebiyet verebilir. Yani doğrudur ama eksiktir. Yanlış anlaşılmasına sebebiyet verir. Veya anladığı gibi aktarır. Güvenilir olmasına rağmen bunlar başa gelebilir. Haberin doğruluğunun kesin olduğu varsayılsa dahi, bunu yapmanın maslahata uygun olup olmamasına da bakmak gerekir. Zira her bilinen şey söylenmez. Şüphesiz bazı haberler yeryüzünde bozgun çıkaranlara değil, sadece ıslah edicilere söylenebilir. Yani bu haberler, böyle herkesin sağda solda konuşacağı şeyler olmamalı. Yani bir toplumda mesela İbn-i Mesud'un münafıklardan duyduğu bazı sözleri gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söylemesi gibi. Bununla derhal o kimseleri cezalandırarak, e, fevri hareketlerde bulunmuyor veya başka sahabilere aktararak işte bunlar böyle böyle konuşuyor diyerek e, gerginliğe sebebiyet verecek e, nakiller yapmıyor. doğrudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve nasıl davranılması gerektiğini e, bu şekilde arz ediyor. Yine bilinmelidir ki hürmet perdelerini yırtmanın ıslah etmekle, düzeltmekle alakası yoktur. İnsanların hürmetlerini çiğnemenin onlar hakkında olur olmaz Rastgele şeyler konuşmanın, haddinden fazla şeyler konuşmanın. Çünkü Allah Teala kusurları örtmeyi ve nasihat etmeyi emretmiştir. Allah Subhanehu'nun emri iyilik ve düzeltmenin ta kendisidir. Dediğimiz gibi buna aykırı olan bir şey ise düzeltmekle alakası yoktur. Doğru olan metot nasihatleşmek, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak, bununla beraber kendisine nasihat edilen kimseye şefkat göstermek ve eğer inatçı bir zorba ise, çabanın tamamlanması için gereken sertliği göstermektir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hak sözü söylemesi sebebiyle öldürülen kimseyi Allah katındaki şehitlerin en üstünü olarak belirtmiştir. Lakin saygınlık perdelerini yırtmak sadece dünyada rezilliktir. Çünkü Allah Teala'nın onu evinin ortasında dahi olsa rezil etmesi yakındır. Ebu Berzatü'l-Eslâmi ve Bera bin Azib radıyallahu anhüman rivayetlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu ki başında şu ifadeler de geçer. Mescitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbede öyle bağırdı ki bunu evlerinde perdelerin arkasındaki bakire kızlar bile işitti. Ey dilleriyle iman ettikleri halde imanın kalplerine girmediği kimseler topluluğu, ashabına böyle isteniyor Nebel Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanların gıybetini etmeyin, onların ayıplarını araştırmayın. Zira her kim Müslüman kardeşinin ayıplarını araştırırsa, Allah da onun ayıplarını takip eder. Allah kimin de ayıplarını takip ederse, evinin ortasında dahi olsa onu rezil eder. Ömer bin Abdülaziz rivayet edildiğine göre bir adam onun yanına girdi ve birisi hakkında bir şey anlattı. Ömer radıyallahu anh ona, istersen senin durumuna bir bakalım. Yalan söylüyorsan sen şu ayette anlatılanlardansın. Eğer bir fasıksa, haber getirirse, Hucurat 6. ayetini okudu. Eğer doğru söylüyorsan, sen şu ayette anlatılanlardansın. Laf getirip götürene, Kalem suresi 11. ayetinde. Dilersen, seni affedelim. Ya bu iki ayette geçenlerden birisin, Veyahut da e, bunu duymamış olayım, seni affedelim. Bunun üzerine adam, affet, ey müminlerin emiri dedi. Bir daha bunu asla yapmayacağım dedi. Naklederken aşırılıktan sakınmak, Araştırmak ve dillerde dolaşan haberlerin doğruluğunu tespit etmek fitne ve savaş zamanlarında baş, başka vakitlerde olduğundan daha fazla pekiştirilmiştir. Zira bu diğer silahlardan daha fazla zarar veren ölümcül bir silahtır. Nitekim allah Teala Nisa 83. ayetinde şöyle buyurur. Onlara güven yahut korku verici bir haber geldiği zaman onu hemen yaymışlardır. Hafız İbn Kesir Rahimullah tefsirinde şöyle der. Onlara güven da korku verici bir haber geldiği zaman onu hemen yaymışlardır ayeti. Meselelerin doğruluğu ortaya çıkmadan önce yaymakta acele etmeye karşı çıkmaktır. Zira bu haber doğru olmayabilir. Nitekim Müslim sahihinin mukaddimesinde Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Nebi ve vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kişiye yalan olarak her işittiğini söylemesi yeter. Bukhar ve Müslim'in sayhlerinde Mugayra bin Şube radiyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın dedikodudan yasakladığı rivayet edilmiştir. Yani insanların doğruluğunu araştırmadan ve düşünmeden söyledikleri hadisleri, sözleri çokça anlatmak kastedilmiştir. Yine Said'de kim yalan olduğunu bildiği bir sözü aktarırsa o da yalancılardan biridir buyurmuştur. Yani, o yalanı keşi, kendisi uydurmuş olmayabilir, başkası uydurmuştur. Ama sen onun yalan olduğunu biliyorsun. Bunu nakledersen, sen de o yalana ortak oluyorsun. Evet, bunda da Müslim rivayet etmiştir. Sonra Allah Teala ayetin devamında şöyle buyurmuştur. Allah'ın sizin üzerinizdeki fazla inayet ve merhameti olmasaydı, ey müminler, şeytana uyardınız. Yani maksatlı olarak yayılan bu alıkoyacağı haberlerin kabulü usunda şeytana uyardınız. Ancak çok azınız müstesna, yani aranızdan isabetli görüş ve aklı selim sahipleri bundan hariçtir. Zira ensardan ve muhacirden olan büyük sahabelerde olduğu gibi, Allah hepsinden razı olsun, onları iddialar etkilemez, iftiralar onları değiştirmez. Bu ayetin çizdiği tablo, İslam cephesinde yer alan, ruhları henüz düzene alışmamış, cephede kargaşa bulunduğuna dair dedikodu çıkarmanın bunun doğuracağı sonuçları ve bunun bir felaket olacağını kavrayamayan bir grubun tablosudur. Bunlar henüz olayları yorumlama seviyesine ulaşamamışlar ve durumun ciddiyetini de kavrayamamışlardır. Bunlar dilden dökülen, ağızdan çıkan bir kelimenin gerek kişi için, gerekse mensubu bulunduğu toplum için akla gelmeyecek ve hiçbir şekilde telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğurabileceğini bilmiyorlar. Ya da Belki de İslam cephesinde gerçek anlamda ve eksiksiz bir desteğin nasıl olacağını bilmiyorlar. Böylece her dedikoduya ilgi duymak, duyulanı orada burada anlatmak, dilden dile aktarıp yaymak gibi şeyleri rahatlıkla yaparlar. Bu dedikodunun güven veya korkuyla ilgili olması fark etmez. Çünkü her ikisinin dedikodusu da mahvedici tehlikelere sebep olur. Mümin bir yetkilinin iman şartı ve bağıyla, Kumanda ettiği Müslüman orduya mensup iyi bir askerin görevi bir haber işittiğinde koşup onu peygamberine veya yetkilisine haber vermesidir. Arkadaşlarına veya bu haberi ilgilendirmeyen kişilere söyleyip yayması değil. Çünkü gerçeği yorumlamaya yetkili olduğu kadar kesinleştikten sonra haberin yayılıp yayılmamasının faydalı olup olmadığını değerlendirmeye mümin komuta merkezi yetkilidir. Müminlerin emiri Ali radıyallahu şöyle demiştir. İnsanlara anlayabilecekleri şeyleri anlatın. Allah ve Rasulünün yalanlanmasını ister misiniz? Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe de şöyle aktarıyor: İbn -i Mesud r.a. dedi ki, eğer bir kavme akıllarının ermeyeceği bir söz rivayet edersen, o hadis onların bazı için ancak fitne olur. Hammad bin Zeyd dedi ki, Eyüp sahtiyaniye bir mesele soruldu, o da sustu. Adam Eyüp Bekir, anlamadıysan soruyu tekrar edeyim mi dedi. Bunun üzerine Eyüp şöyle dedi: Anladım. Fakat sana nasıl cevap vereceğimi düşünüyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu sözle bu konudadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan iki kap dolusu ilim ezberledim. Birini size yaydım. Diğerine gelince şayet onu yayarsam şu gırtlağım kesilir. Alimler Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yaymadığı bu kısmı durumları ve zamanları kötü olan idarecilerin isimlerinin açıklandığı hadislere yorumlamışlardır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh, canından korktuğundan dolayı bunların bazısını açıkça değil, kinayeli olarak bildirmiştir. Mesela şu sözünde olduğu gibi, 60 yılının başlangıcından ve çocukların idareciliğinden Allah'a sığınırım. Bu sözüyle Yezid bin Muaviye'nin halifeliğine işaret etmiştir. Zira o hicretin 60. yılında halife olmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh, şöyle derdi, Allah'ım beni 60 yılına ve çocukların idareciliğine ulaştırma. Allah onun duasını kabul etmiş ve Ebu Hureyre radıyallahu anh bundan bir sene önce vefat etmiştir. 59 senesinde vefat etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh fitneler hakkında ve Umeyye oğulları hakkındaki e, onlar hakkında olanlar gibi bazı hadisleri gizlemiştir. Ümmetinin helakinin ellerinde bulunduğu düşük gençlerin isimlerini gizlemesi de böyledir. Nitekim o şöyle demiştir. Doğru sözlü ve doğrulanmış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti. Ümmetimin helaki Kureyş'ten bazı gençlerin elinden olacaktır. Sonra Ebu Hurey radıyallahu dedi ki, istesem falanca oğullarından falan oğlu filan diye isimlerini de verirdim. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hazimi şöyle bir açıklama yapıyor bununla ilgili olarak. Ebu Hurey radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ezberlediği diğer kabı gizlemiş, yaymamıştır. Bilakis Kötülükleri uzaklaştırmak için ve fitne endişesiyle dilini tutmuş ve duyurmamıştır. Bu sözü Muaviye radıyallahu an zamanında söylediği bilinmektedir. İnsanlar ayrılık ve savaştan sonra Muaviye radıyallahu etrafında birleşmişlerdi. Meydana gelen olaylar tarihte bilinmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu diğer kaptakileri gizlemiş, böyle bir zamanda yaymamıştır. Çünkü Müslümanların birliği sağlanmıştı o ortamda fitnelerden sonra. Yine dini hükümlerle ilgili olmayan diğer bazı hadisleri de gizlemiştir. Bütün bunların sebebi insanlar arasında fitne çıkmaması içindir. Ebu Hurey radiyallahu anh hadisi rivayet etmek ve onu söylemek haktır. İlmin gizlenmesi caiz değildir dememiştir bu hususta. Çünkü Ebu Hurey radiyallahu anh bu sözü söylediği öyle bir zamanda yani fitne zamanında ilmi gizlemek faydanın temini ve kötünün uzaklaştırılması için zorunludur. Ta ki insanlar Muaviye bin Ebi Süfyan radiyalanma etrafında bir araya geldikten sonra dağılıp fırkalara ayrılmasınlar. Yoksa yani biz bugün biliyoruz ki Ali radiyalan haklıydı Muaviye radiyalan ile olayında. Ebu Uriye bu davranışı onun hikmetine, selim bir akla sahip oluşuna ve zekasına delalet etmektedir. Çünkü fitne zamanında ümmetin birliğini ve bölünmemesini hedefleyerek dilini tutmuştur. Her mükellef Kulun her zaman ve her durumda dilini tutması ve her türlü batıl sözden koruması gerekir. Özellikle de söylentilerin çoğaldığı, yaygara arzusu, abartmalar ve batılların arttığı fitne ve imtihanlar esnasında bu daha da pekiştirilmiş bir gerçektir. Böyle zamanlarda kulaklar her söylenene kabul etmeye müsait olur. Bu anlarda tehlike gizlidir. Nice sözler fitne günlerinde kılıçtan daha şiddetli olur. Bu yüzden bütün Müslümanların dillerini Fitne alevini artıracak her sözden tutmaları gerekir. Bilinmelidir ki Allah'ın insan vücudunda yarattığı en tehlikeli organ dilidir. Bu yüzden allah Teala müminleri uyararak şöyle buyurmuştur. Kullarıma müşriklerle en güzel bir şekilde konuşmalarını söyle. Yani müşrikle konuşuyoruz. En güzel şekilde konuşmalarını söyle. Zira şeytan aralarını bozmak ister. Zaten o insana karşı apaçık bir düşmandır. İsra suresi 3. ayet. İnfitar 10-12. ayetlerinde oysa üzerinizde yaptıklarınızı bilen şerefli katipler, hafaza melekleri vardır buyurulur. Zuhruf 80. ayetinde yahut da bizim aralarındaki gizli ve açık konuşmalarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işliyoruz ve elçilerimiz de yanlarında yazıyorlar. Muhakkik alim İbni Kayymer Cevziye Raymullah şöyle demiştir. Şaşılacak şeylerdendir ki insana haram yemekten, zulümden, Zinadan, hırsızlıktan, içki içmekten, harama bakmaktan ve benzerlerinden sakınmak kolay gelir. Fakat dilinin hareketlerini korumak zor gelir. Hatta dindarlığına, zühdüne, dünyaya kıymet vermemesine ve ibadetine işaret edilen kimsenin Allah'ı gazaplandıracak sözler söylediğini görür. Kişi önemsemediği bir söz sebebiyle doğu ile batı arası kadar uzak dereceye düşebilir. Çirkinliklerden ve zulümden düşebilir sakındıran, nice vera sahibi kimse görürsün ki, diliyle yaşayanların ve ölülerin şereflerine dokunacak sözler eder de, söylediklerini aldırmaz. Bilinmelidir ki, organlar içinde en kolay hareket edeni ve kula en fazla zarar vereni değildir. Bu tehlikeli organın genel olarak her zamandaki, özel olarak da fitne ve imtihan zamanlarındaki belalarından sakındıran birçok hadisler ve eserler gelmiştir. Nebi ve Vesselam insanların Cenneme girmesine en çok sebep olan şey sorduğu zaman Şöyle buyurdu Sayı olarak e, rivayet edilmiştir İki boşluktur Ağız ve cinsel organ Abdullah bin Amr gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman diğer Müslümanları Dilinden ve elinden selamette kılan kimsedir Buyurulmuştur Alkame bin Vakkas anlatıyor Saygınlık sahibi birisi Alkame'ye uğramıştı Alkame ona sen Akrabalık bağım var ve senin bir hakkın var. Ben senin şu idarecilerin yanına girdiğini ve onların yanında Allah'ın konuşmanı dilediği kadar konuştuğunu gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi Bilal bin Haris el-Müzeni radıyallahu anh'ın şöyle dediğini işittim. Allah Resulullah ve vesselam buyurdu ki, Muhakkak ki biriniz nereye varacağını tahmin edemeden Allah'ın razı olacağı bir söz konuşur da o sözü sebebiyle Allah azze ve celle kıyamet gününe kadar ona rızasını, hoşnutluğunu yazar. Yine muhakkak ki biriniz nereye varacağını tahmin edemeden Allah'ı gazaplandıracak bir söz konuşur. Bunun üzerine bu söz sebebiyle ona Allah azze ve celle kendisiyle karşılaşacağı güne kadar öfkesini, gazabını yazar. Alkame şöyle devam etti. Bak şimdi sana yazık ne söylüyorsun neler konuşuyorsun düşün. Nice sözler var ki Bilal bin Haris radyallandıdan işittiklerim bunları sana söylememe engel olmaktadır. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Adem oğlu sabahladığı zaman bütün organlar dile boyun eğer ve şöyle derler. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz ancak seninleyiz. Şayet sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Bunu Tirmizi Ahmet e, Hasan bir isnatla rivayet etmişlerdir. elban Sahihül Cami'de kaydetmiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu dilini tutmuş çekerken gördü ve Ey Allah Resulü'nün halifesi ne yapıyorsun dedi. O da şu dilim beni ne hallere düşürdü. Muhakkak ki Allah Resulü aleyhisselatü vesam şöyle buyurmuştur. Vücutta dilin kötülüğünden şikayetçi olmayan hiçbir şey yoktur. Bunu da Ebu Ya'la sahip-i rivayet etmiştir. Şakik şöyle der. Abdullah radiyallan yani İbn Mesud radiyallan Safa Tepesi üzerine telbiye getirdikten sonra şöyle dedi. Ey dil, pişman olmadan önce ya hayır konuş ya kazançlı çık. Ya, ya hayır konuşup kazançlı çık ya da sus. Böylece selamet bul diyordu. Dediler ki ey Ebu Rahman, bu kendi sözün mü yoksa işittiğin bir şey mi? Dedi ki hayır bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Adem oğlunun günahlarının çoğu dili sebebiyledir. Bunu da Taberani, Ebu Nuayb, rivayet etmişler. Elbani Sahihada isnadının ceyyid olduğunu, Müslüm'ün şartına göre sayı olduğunu belirtmiştir. i̇bn Amr radiyalanmadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, susan, kurtuldu buyurmuştur. Ebu Hureyri radiyalanmadan gelen rivayette Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun buyurulmuştur. Muaz bin Cebel radıyallandı'ndan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki sustuğun sürece selamette kalmaya devam edersin. Konuştuğunda ise bu ya senin lehine ya da aleyhine yazılır. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallandı dedi ki, kimin konuşması çok olursa hatası da çok olur. Hatası çok olanın günahları artar. Günahları artan kimse ise ateşe layık olur. Hint bin Ebi Hale radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam konuşmasını El-Hasem bin Ali radiyallahu anlatırken şöyle demiştir. Suskunluğu uzundu, ihtiyaç dışında konuşmazdı. Konuşmasına başlarken ve bitirirken Allah Teala'nın ismini zikrederdi. Özlü sözlerle konuşurdu. Konuşması tane taneydi, ne fazla ne eksik konuşurdu. Ali Radyalan'da şöyle demiştir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseyi kötülemez, ayıplamaz ve kusurlarını araştırmazdı. Sadece karşılığı umulan konularda konuşurdu. Abdullah Radyalan şöyle demiştir, kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki, yeryüzü üzerinde dilden daha fazla hapsedilmeye muhtaç olan başka bir şey yoktur. Yezid bin Ebi Habib de şöyle demiştir, konuşanı fitne bekler, susan kimseyi ise rahmet bekler. Hudayl-ı Rahimullah der ki, şu iki haslet kalbi katılaştırır. Çok konuşmak ve çok yemek. Muhammed bin Nadr el-Haris'i dedi ki, şöyle denilirdi, çok konuşmak saygınlığı giderir. Ebu Zeyyal şöyle demiştir, konuşmayı öğrendiğin gibi susmayı da öğren. Zira konuşmak seni doğruya götürürse susmak da seni korur. Susmakta senin lehine olan iki özellik vardır. Bu sayede senden daha iyi bilenden ilim alırsın ve senden daha tartışmacı birine karşı kendini bu sayede korursun. İbrahim el-Eş'as şöyle demiştir. Fudaylın şöyle dediğini işti: Kim yalnızlıktan ürker ve insanlarla ünsiyet bulursa riyadan kurtulamaz. Dili hapsetmekten daha şiddetli ne bir haç ne de bir cihat vardır. Dilini hapseden kimseden daha kederli kimsede yoktur. El-Mualla şöyle aktarıyor. Muerrik dedi ki, şu kadar zamandır bir işin peşindeyim Fakat başaramadım Yine de peşini bırakmayacağım Ey Ebul Mutemir o iş nedir dediler Dedi ki beni ilgendirmeyen şeyleri terk etmek Tavus şöyle demiştir Dilim bir kurttur Onu serbest bırakırsan beni yer İbni Kayyım Rahimullah dedi ki Söz senin esirindir Ağzından çıktığı zaman ise sen onun esiri haline gelirsin Allah'a yemin olsun Her konuşan dilin Kaf suresi 18 ayetini zikrediyor burada. Söylediği hiçbir söz olmasın ki yanında onu gözetleyip yazmasın. Birisi şöyle demiştir. Malik'in sustuğunu, hiç konuşmadığını, kendisiyle konuşan birini dinlemesi dışında sağ ve sola dönmediğini, sonra ona kısa sözlerle cevap verdiğini gördüm. Yani adam belki e, paragraflarca bir şey soruyor ama o belki e, tek kelimeyle veya tek bir cümleyle kısa cevaplarla e, karşılıyor. Ona bu konu sorulduğu zaman şöyle dedi. İnsanların cehenneme yüzüstü üstü kapaklanmaları şunun yüzünden değil midir? Bunu söylerken dilini işaret ediyordu. Ebu Bekir bin Ayyaş şöyle demiştir. <gülüyor> Susmanın en düşük faydası selamette kalmaktır. Bu ise afiyetle olmaya yeterlidir. Konuşmanın en düşük zararı ise şöhrettir. Bu da bela olarak yeter. Yani kişi konuşması, güzel konuşması, ikna edici konuşması sebebiyle şöhrete kavuşur. Bu da zaten o kişiye bir beladır, iptiladır yani. Evet, burada demek ki susmayla konuşma arasında bir dengeli yol tutmak icap ediyor. Susmak asıl olmalıdır. Zira susmanın fazileti olarak gıybete düşmekten ve benzer dil afetlerinden korunmada en kuvvetli vesile olması yeter. Konuşmakla kazançlı çıkılabileceğini kesin olarak bilen haricinde hiçbir şey susmadaki selamete denk olamaz. İmam Neve-i şöyle demiştir. Bil ki her mükellef kulun dilini, faydayı ortaya koyan hususlar dışında kalan her sözden koruması gerekir. Susmakla konuşmak fayda bakımından eşit seviyede olursa susmak sünnettir. Zira mübah olan bir konuşma harama veya mekruha sürükleyebilir. Genellikle de adeten böyle olur. Selamet bakımından buna denk bir şey yani susmaya denk bir şey yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadis konuşmak ancak hayırlıysa, faydası ortaya çıkacaksa konuşmak gerektiğini, maslahatın ortaya çıkmasında şüphe edilirse konuşmamak gerektiğini açıkça belirtmektedir. Nitekim İmam Şafir Rahimullah şöyle demiştir. Konuşmak istediğinde, Konuşmadan önce düşünmen gerekir. Eğer faydalı olacaksa konuş ama eğer bu konuda şüphe edersen bu fayda açıkça ortaya çıkıncaya kadar konuşma. Bir adam Selman El Farisi radyalarını hep bana tavsiyede bulun dedi. O da konuşma dedi. Adam insanlar arasında konuşmadan yaşamaya güç getiremem dedi. Yani mecbur konuşmak gerekiyor. Bu üzerine Selman Radyalan şöyle dedi. O halde konuştuğun zaman hakkı konuş ya da sus. Bir defasında adamın biri bugün hava ne kadar da soğuk dedi. Bu üzerine Muafaa bin İmran ona dönüp şöyle dedi. Şimdi ısındın mı? Şayet sussaydın elbette bu senin için daha hayırlı olurdu. Evet, bu dilli e, muhafaza etme hakkında genel tavsiyeler. Özellikle fitne zamanlarında, fitnenin gündeme geleni zamanlarda ise bunun önemi daha da bir artıyor. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah yolunda ona layık bir şekilde cihad edin. Hac Suresi 78. Ayet Ey iman edenler! Kafirlerden size yakın bulunanlarla savaşın ki sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Tevbe 123. Ayet Düşmanların en yakın olanlarından başlamak cihadın sünnetindendir. İnsanın iki yanı arasında bulunan kötülüğü emredici nefis düşmanların en yakınıdır. Önce onunla mücadele ederek ve onu kontrol ederek başlamalıdır. Özellikle o, dile kıybet etmeyi, laf taşımayı, tartışmayı, münakaşayı, yalanı ve fitnelere dalmayı emreder. Yani nefis emreder. Hudale bin Ubeyt radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu rivayet ediyor. Mücahit, Allah azze ve celle hususunda nefsiyle cihad edendir. Ebu Zer radıyallahu gelen rivayette de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cihadın en üstünü Allah azze ve celle'nin zatı hususunda nefsinle ve hevan ile cihad etmendir. Bunu Ebu Nuhayn Hile'de rivayet etmiş, Şeyh Es-Saiha'da kaydetmiştir. Ebu Hazim Rahimullah şöyle demiştir tabi'in alimlerinden, hevana karşı savaşın, düşmanınla olan savaşından daha şiddetli olsun. Yani cihat alanda, harp alandaki düşmana karşı savaşından daha şiddetli bir şekilde kendi hevanla, nefsinle e, savaşmalısın. Dilin, fitne ateşini alevlendirme konusundaki etkisi, fitne zamanlarında dili korumanın ne kadar gerekli olduğunu daha da bir ortaya koyar. Aldanmış kimse sadece elini çekmekle fitneden uzaklaştığını sanır. Yani elimle bir zarar vermedikçe, fiili bir zarar vermedikçe fitneden uzaklaştım sanır. Aynı şekilde dilini de tutmadıkça ondan kurtulamayacağını bilmez. Fitnelere kirli diliyle dalan nice kimseler vardır da kendisini ondan kurtulmuş zanneder. Halbuki o bu en hareketli kimselerdendir. Onun ateşi gizlidir. Bundan dolayı Vuhayb bin el şöyle demiştir. Asıl uzletin dil konusunda olduğunu gördüm. Yani bedenle uzlet değil, asıl uzlet dili kötülüklerden uzak tutmaktadır. Abdullah bin el-Mübarek Rahimullah şöyle demiştir. Bazıları uzleti şöyle açıklamışlardır. İnsanlarla beraber bulunup, onlar Allah'ı zikrettiklerinde onlarla beraber zikretmek, bunun dışında konuşmaya daldıklarında ise susmaktır. Huzeyfe Radyalan diyor ki, şüphesiz fitne şu üç kişiyi yok etmekle görevlendirilmiştir. Biri karşısına kim çıkarsa kılıçla yere indiren amaçsız, gayesiz silahşör. Diğeri fitneye çağıran hatip, yani ağzı laf yapan kimse. Diğeri de halkın içindeki efendidir. Amaçsız silahşör ile hatibi bulduğu yerde yüzüstü fitne yere çalarken, efendi olan kişiye sahip olduğu tüm şeylerde musibetler verir. Yani ellerindekileri kaybeder i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın yanında fitnelerden bahsedilip, bu zamanın halkının kötüleri kimlerdir diye sorulunca şöyle demiştir. Ağzı laf yapan her hatip ve fitneye koşan her binekli. Yine şu rivayetlerde de, fitnelerde dil sebebiyle düşülen tehlikeler ortaya konmaktadır. i̇bn Amr radıyallahu anh'a aktarıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Arapları temizleyecek bir fitne olur. Onda öldürülenler ateştedir. O fitnede dil Kılıç inmesinden şiddetli olacaktır. Yani e, dille yapılan, işte batıl, bidat gibi unsurlara yapılan çağrılar, özellikle bidat ehli hatiplerin e, yaptıkları yönlendirmeler, huruca yönelik özellikle, Müslümanların kanlarını dökmeye yönelik yönlendirmeler... Kılıçtan da daha etkili bir şey yapıyor. Mesela bugün Suriye'de olanları görüyorsunuz. Orada birileri birilerini öldürüyor. Yani her iki tarafta Müslümanım diyen kimseler, la ilahe illallah diyen kimseler. Onlar burada birbirini öldürüyor ama şu dille başka yerlerde yayılanlar sebebiyle onlar namına başka insanlar birbirine giriyor. Yani onlar hakkında tartışıyorlar. Haklıydı, haksızdı vesaire. Bu sebeple başkaları da bu fitneye bulaşıyor. Yani kılıç sadece isabet ettiği kimseleri öldürüyor fakat dilin etki alanı daha geniş. Basın yayın organlarını da tabi dilin etkisine katabiliriz burada. Kadı İyaz Rahimullah şöyle der. öldürülenler kast edilen o fitne de savaşanlardır. Ancak onlar ateş elindendirler. Zira onlar bu savaş ve ayaklanmayı yaparken dinin yücelmesini veya zulmü def etmeyi ya da haklıya yardım etmeyi amaçlamadılar. Yalnızca mal ve makama tamah ederek birbirine üstün gelmeyi, yani iktidarı ele geçirmeyi ve tartışmayı amaçladılar. Bu fitne de dil daha şiddetlidir. Yani sövmesi ve hakareti şiddetlidir. Dilin kullanılması ve dil uzatmak kılıç vurmaktan şiddetlidir. Çünkü kılıçlar belki sadece bir yerde iz bırakır. Dil ise bu durumda bin cana darbe indirir. Bunu Tuhfe'tül Ahfezi'de ben Kadı yaz dedim ama El-Kadı diye not almışım. Bu Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi. Tufetül Ahfezi'de bunu söylüyorum. Ebu Rere Radiyaland'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sağır, dilsiz ve kör bir fitne olacaktır. Ona yönelene o fitne de yönelir. Bu fitne de dilin yönlendirmesi kılıç inmesi gibi olacaktır. Bunu da Ebu Davud e, rivayet etmiştir. Bunun İslam'da zayıflık vardır fakat bir önceki rivayetle beraber şahit olmakta. Abdullah bin Amr radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaydık diyor. Fitneden bahsettiklerinde veya onun yanında fitne hakkında bahsedildiğinde şöyle buyurdu. İnsanları, ahitleri karışmış, emanetleri azalmış, güvenilirlikleri azalmış ve şöylece parmaklarını birbirine geçirdi. Böyle olmuş bir halde gördüğünüz zaman ben kalkıp Allah Beni sana feda kılsın. O zaman ne yapayım dedim. Evinden ayrılma. Dilini tut. Hak bildiğini al. Kötü gördüğünü bırak. Kendine ait işlere sarıl. Yani sana ferdi olarak üzerine düşen vecibelere sarıl. Genele ait işleri terk et. Yani umumi konularda hüküm kesmek gibi. Bu umumi konuları bırak. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Hakim ve başkaları rivayet etmişler. Şeyh Elbani sahih demiştir. Uzaklaştırmak, ortadan kaldırmaktan kolay olduğundan, yani içine düşmeden önce fitneden uzaklaşmak daha kolay olduğundan ve korunmak çare bulmaktan iyi olduğundan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dilin afetlerinden korunmak için evden ayrılmayanı, gıybetten, laf taşımaktan, tartışmaktan, iftiradan ve bundan başka fitne ateşini körükleyen yakıtlardan sakınmayı övmüştür. Muaz bin Cebel radiyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ve evinde oturup hiç kimseyi gıybet etmeyen Allah'ın güvencesinde olur. Yani Allah'ın güvencesinde olan kimse sayılır bu hadisinde. Bunlardan birisi de evinde oturup hiç kimseyi gıybet etmeyen kimse. Bu biz insanların meclislerinden uzaklaşmanın, yani eğer o meclislerde e, Müslümanların birbirine gıybet ettiği, birbirine fitne ateşini körüklediği, birbirine karşı e, buzu kini yaydıkları konuşmalar çoğalırsa, Bundan bu meclislerden uzaklaşmanın ve mümin kardeşlerine karşı dilini kötü sözden tutmak niyetiyle evden ayrılmamanın faziletine deravet etmektedir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cihattan sonra amellerin en üstünü hakkında şöyle buyurmuştur. Halklardan bir halkın arasında Allah'a ibadet eden ve insanları kendisinin kötülüğünden uzaklaştıran mümin. Şakikel Belhi şöyle demiştir. İnsanlarla ateşe davrandığın gibi davran. Onun faydasını al, seni yakmasından sakın. Evet, bu konu devam edecek inşallah. Üçüncü derste Selef'in fitne zamanlarında dil afetlerinden sakınmaları. Yani fiili olarak fitneye e, muhatap oldukları zamanlarda dil afetinden sakınmalarını işleyeceğiz inşallah. E, tabii buna tekfir, kanlı helal sayma gibi e, konularda dahil olacak. Daha sonra da inşallah... Bir dördüncü ders daha var. Allah nasip ederse cemahten ayrılma ve fitneden kurtarıcı diğer usuları bir sonraki derste, iki sonraki derste işleyeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Subhanekallahum ve bihamdik ve eshedun ilahe illallah tekeleşirik, ve estafruke ve tu bileik.